Imamul Mujaddid, Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahn, Tevhid isimli, "Büyük Mübarek risalesine inşallah bu hafta giriş yapacağız. Imam rahimahullah diyor ki, Kitabul Tawheed ve "Ko'ulillâhi Taala, vma khalaktu'l jinn wal-insa illa liyabudun". Kitab-ı Tevhid yani Tevhid kitabı. Önceki meclislerimizde bu Risale'ye mukaddime yaparken Tevhid ile alakalı genel bir tasavvur oluşturacağını düşündüğümüz kadar bazı açıklamalar yapmıştık. Bugün Müellif Rahimeullah'ın bu kitaba başladığı ayeti kerimeyi inşallah açıklayacağız. Diyor ki müellif rahimahullah. Ve kavlillahi ta'ala. Allah ta'alanin ta şu buyruğu. Ve ma khalaqtul cinne vel inse illa liya'budun. İnsanları ve cinleri başka bir gaye için değil. Sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanları ve cinleri bana ibadet etmelerinden başka bir gaye ile yaratmadım. İnsanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İmam-ı Rahimahullah tevhid'e Tevhida tevhidin hakikatini beyan eden, tevhidin hakikatine delalet eden bu ayeti kerime ile başladı. Bu ayeti kerimede Tevhidin hakikatinin beyanı vardır ki o da Allah Tebareke ve Teala'ya ibadet edilmesidir. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu ayette cinleri ve biz insanları başka hiçbir gaye için değil, başka hiçbir amaç, hikmet gerekçe ve sebeple değil sadece kendisine ibadet etmemiz için yarattığını ifade etmekte, beyan etmektedir. Yani Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri oyun eğlence olsun diye yaratmadı. Rabbimiz buyuruyor, diyor ki: ma halaknakum Yoksa siz sizi abes olsun diye mi yarattığımızı zannettiniz? O annakum ileynâ la turcaun. Ve bana geri döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?" Yoksa siz, sizi abes olsun diye, herhangi bir hikmetten, amaçtan, gayeden uzak, abes olsun diye, boşu boşuna mı yarattığımızı ve bir daha bana geri döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Rabbimiz tebareke ve teala bizleri abes olsun diye yaratmadı, haşa. Subhanahu ve teala. Bizleri oyun eğlence olsun diye de yaratmadı. Bizleri yarattıktan sonra başıboş da bırakmadı. Rabbimiz buyuruyor diyor ki: E insanu en Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sandı? İnsan başıboş kendi kendisine herhangi bir şey kendisine emredilmeden ve nehyedilmeden öyle başıboş terk edileceğini mi zannetmektedir? Bu ayeti i kerimede açıkça Rabbimiz Tebareke ve teala, biz insanları ve cinleri yüce bir gaye için yarattığını, yüce bir hikmet için yarattığını, insanların ve cinlerin yaratılmasındaki hikmetin gayenin Allah Tebaaraka ve Tealaaya ibadet etmek, ona kulluk etmek olduğunu beyan etmektedir. Müellif Rahimahullah'ın da bu ayeti burada zikretmesinin sebebi ibadetin, tevhidin hakikati olması sebebiyledir. Müellif rahimehullah Bu babun sonunda zikrettiği meselelerde Buna işaret ederek Diyor ki Ennel ibadete tevhid, İbadet ancak tevhiddir Li ennel husumete fihi Çünkü zira Anlaşmazlık husumet Bu konu üzerinde cereyan etmektedir Allah tebareke ve teala Bu ayette insanların ve cinlerin Sadece kendisine ibadet edilmeleri için kendisine ibadet etmeleri için yaratıldığını beyan ediyor. Burada bilinmesi gereken mesele, biz insanların ve cinlerin yaratılışının gayesi olan bu ibadetin hakikati nedir? Madem biz ona ibadet için yaratıldık, öyleyse öncelikli olarak bilmemiz gereken şey bu ibadetin ne olduğudur. İbadet, Kelime itibariyle Arapça'da tevellül demek. Yani boyun eğmek ve itaat etmek demek. Boyun eğmek ve itaat etmek demek. Araplar ibadet kelimesinden ifade edilen bu manaya binaen tarikun muabbet diyorlardı. Üzerinde rahatça yürünen ayaklarla basılmış yürümeye rahat Elverişli olan yollara üzerinde yürümek için sana boyun eğen, sana itaat eden, üzerinde rahat rahat yürüyebileceğin anlamında tarikun muabbed diyorlardı. Yani sana zelil olmuş. Senin ayaklarının altında zelil olmuş. Üzerinde rahatça yürüyebilirsin. Allah Tebarek ve Teala Mülk Suresinde buna işaretin diyor ki اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ arda ذَلُولًا O Allah ki yeryüzünü size zelil kıldı. Artık onun omuzlarında rahatça yürüyebilirsiniz. Yani üzerinde yürüdüğümüz bu yerin üzerinde rahatça yürümemize elverişli olması, bize boyun eğmesi, üzerinde yürümemize herhangi bir meşakka sıkıntı çıkartmaması sebebiyle Araplar bu yöne diyorlardı. Yani ibadet eden yol anlamında. Aynı şekilde bu şekilde sahibine itaat eden ona karşı çıkmayan, ona boyun eğmiş, zelil bir şekilde onun emirlerini yerine getiren deveye de ba'irun muabbed diyorlar. Yani aynı ibadet kelimesi kökeninden. Kast edilen şey yolda da bu devede de ibadet kelimesinin tezellülden yani Boyun eğmekten, itaat etmekten türediğini, bu anlamlara geldiğini ifade etmek içindir. İbadet kelimesinin dildeki anlamını beyan ettikten sonra, İslam şeriatında, İslam literatüründe, İslam ıstılahında ve terminolojisinde ibadetin tanımı, alimler tarafından şöyle yapılmış. Birinci cihette ibadet, İbadetin ne olduğu ile alakalı. İbadetin hakikati ile alakalı. Yani Allah Tebareke ve Teala'ya kul bu ibadetleri takdim ederken içinde, bulacı, içinde bulunması gereken durum, durum cihetiyle tarifini yapmışlar. Bir taraftan da Allah Tebareke ve Teala'ya takdim edilecek bu ibadetlerin ne olduğunu beyan etmek için, ibadetin sınırlarını çizmek için bir tarif yapmışlar bizim genelde kullandığımız Şeyhülislam i̇bn o meşhur tarifi var ya birazdan zikredeceğim. İşte o Allah Tebareke ve Teala'ya takdim edilen bu ibadetlerin mahiyetini yani neler ibadettir? Hangi fiiller eylemler ibadettir? Bunu ifade etmeye yönelik yapılan tariftir. Halbuki ibadetin ta tarifi, ibadetin tanımı ibadetin hakikatte kendisinin ne olduğu ile ilgilidir. Alimler diyorlar ki Ibadet şeriatta Tezellülün lillahi Allah tebareke ve tealaya tezellül etmek Yani ona itaat etmek ve boyun eymektir. Bifirli evamirihi ve Emirlerini yerine getirip Yasaklarından kaçınmak suretiyle Muhabbeten ve tazimen Ona muhabbet besleyerek Ve onu tazim ederek, yücelterek kaufan <hawfen> ve <raca 'en> yani tazim sözümüzle şunları da kastediyoruz Allah Tabara ve taala'dan korkarak kaufile ve recaan ve ümid ederek kulun emirleri yerine getirmek ve nehiilerden kaçınmak suretiyle muhabbetle ve tazimle korkarak ve ümid ederek Allah tabara ve taala'ya tezellül etmesi yani ona boyun eğmesi ve itaat etmesi demek Bu tanımdan anlaşılacağına göre ilim ehli rahimehumullah ibadetin mahiyetinin ne olduğu hususundaki bu tarifte, ibadetin hakikatini anlatan bu tarifte ibadetin üç tane temel rükne olduğunu beyan etmişler. Allah tebareke ve teala yapılan ibadetin geçerli olabilmesi için üç tane temel direk, üç tane ana kolon yani rükun var. Bunlardan birincisi muhabbettir. İbadetin rukunlarından birisi, birincisi muhabbettir. Sonra havf yani korku, sonra da raca yani ümid etmek gelir. Bu üçünden bir tanesi eksik olduğu zaman ibadet doğru, sahih, makbul olmaz. Ancak bu üç rukun yerine gelirse o zaman ibadet geçerli ve makbul olur. Allah Tebareke ve Teala'ya muhabbet. Bu ibadetin rukunları arasında da en hususi olan rükundur. Zira kalpleri, bedenleri harekete geçiren esas şey, esas muharrik, esas etken muhabbettir. İster din işlerinde, ister dünya işlerinde. İnsanı harekete geçiren, yerinden kaldıran, bir iş eylem yapmaya götüren esas hareket, ona, ona hareket veren şey muhabbettir. Ondan sonra da insan muhabbet ettiği, sevdiği bu şeye ulaşmak için, Ümide ihtiyacı vardır yani raciaya. Kendisini bu sevdiği kimseye ulaştıracak şeylerden uzak durmak için de havfa yani korkuya ihtiyaç duyar. Bu üçü olduğu zaman ibadet tam olur. Ancak bunlardan esas olan muhabbettir. Esas olan muhabbettir. İlim ehli bununla alakalı farklı misallerle bu üçünün önemli rükunlar olduğunu beyan etmek için farklı misallerle konuyu açıklamışlar. Kimisi demiş ki İbadet bir kuşa benzer. Eğer ibadeti bir kuşa benzetirsek, muhabbet bu kuşun kafasıdır. Korku ve ümit ise bu kuşun kanatlarıdır. Eğer kafa olmazsa kuş uçamaz. Kanatlardan biri olmazsa yine kuş müstakim bir şekilde uçamaz. Kuşun uçabilmesi için bu üçünün de bulunması lazım. Muhabbetin esas olduğunun, asıl olduğunun, burukunların başı olduğunun İfadesi ise şöyle olur. Diyorlar ki alimler zira kullar dünyada Allah Ke ve teala'ya muhabbetle korkuyla ve ümid ile ibadet ederler. Ancak bunlardan bazısı bu dünyadan intikal ettikten sonra kalmaz. Zira korku Allah tebareke ve teala'ya karşı olan korku sadece bu dünyada olan bir şey. Ahirette intikal edince ise Orada Allah Tebareke ve Teala'ya muhabbet tazim devam etmekle beraber korku kalmayacak. Çünkü orada müminler Allah Tebareke ve Teala tarafından korkularından emin olacaklar. La khawfun aleyhim ve lahum yahzenun. Bu demektir diyorlar. Onlar için bir korku artık yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklar. Ancak muhabbet, muhabbet devam edecek. Bu tanım yani kulun emirlerini yerine getirip, nehilerinden kaçınmak suretiyle Allah tebareke ve teala'ya tezelül etmesi, bunu yaparken de muhabbetle ve tazimle, korkuyla ve ümitle olması ibadetin mahiyetini, ibadetin hakikatini tanımlıyor. Bir de bildiğimiz meşhur tanım var, o tanım da ibadetin ne olduğunu tanımlıyor. Yani hangi şeyler ibadet olur? O hangi şeylerin ibadet olduğu tespit edildikten sonra onları Allah Teala'ya sarf ederken içinde bulunması, kulda bulunması gereken durum ahval de işte bu yaptığımız birinci tanım. İkinci tanım yani neylerin ibadet olduğunun anlaşılması için yapılan tanım, Şeyhülislam ibni Teymiye rahimahullah'ın zikrettiği, o Budiyet Risalesi'nin başında. Diyor ki, İsmun cami'un likulli ma yuhibbuhullahu ve yardah minä a'mali vel akwali El al zahirati Allah tabara ve teala'nın Sevdiği ve razı oldu Allah'ın sevdiği ve razı oldu Sözlerden ve fiillerden Açık olan ve gizli olan Her bir şeye verilen Genel cami Kapsamlı bir isimdir ibadet Allah'ın razı olduğu ve sevdiği Sözlerden ve fiillerden ister zahiri olsun yani açıkta görünen ister batıni olsun yani görünmeyen her şeye verilen genel kapsamlı bir isimdir. Allah Tebareke ve Teala bir şeyi seviyorsa, ondan razı ol oluyorsa, o işi yapmayı emrediyorsa, onu yapanlara sena ediyorsa, o işi yapanlara bir şeyler vaat ediyorsa, bütün bunlar Allah Tebareke ve Teala'nın o amelleri, o, o sözleri sevdiğinin delilidir. Allah onları seviyorsa bu onun deli bu delilin delaletin gösterdiği şekliyle bu amellerin her birisi ibadet olur. Secde etmek gibi, ruku etmek gibi, kıyam kıyamda durmak gibi, dua etmek gibi, tevekkül etmek gibi, kurban kesmek gibi, adak adamak gibi, istiâne, istigâfe, istiâze yapmak gibi ve bunlar dışında bu tanıma, bu kapsama giren her bir şey ibadettir. Bu ayeti kerime de geçen İlla yabudun İnsanları ve cinleri bana ibadet etmeleri dışında başka bir gaye ile yaratmadım. Bana ibadet etmeleri dışında diye tercüme ettiğimiz bu illa yabudun kelimesi bu ifade ile alakalı seleften imamlardan, müfessirlerden birbirlerine benzeyen farklı ifadeler, ibareler nakledilmiş. Kimisi demiş ki Ancak bana ibadet etmeleri müstesna. Yani benim onlara bana ibadet etmelerini emretmem ve şirkten nehyetmem müstesna. Onlara emretmem ve nehyetmem müstesna. Beni ibadette birlemeleri müstesna. Bu en sonuncu. Yani beni ibadette birlemeleri illa liya'budun yani illa liyuvahidun sözü Bizim meselemizle direkt alakalı olduğundan dolayı tevhid, tevhid, e, kitab-ı tevhidin başında bu ayetin zikredilmesi sadediyle illa liya'budunun anlamının yani bana ibadet etmeleri müstesna, <gülüyor> beni birlemeleri müstesna demek olduğu inşallah daha zahir daha açıktır. Bu ayeti kerimede Allah tebareke ve teala ayetin başında insanları ve cinleri yarattığını da beyan etmektedir. İnsanları ve cinleri yarattığını sonra onların kendisine ibadet etmeleri için yaratıldığını beyan etmektedir. Buradan da genel olarak tevhidi anlatmaya çalıştığımız tasavvur oluşturmaya çalıştığımız derste hatırlayacağınız üzere Allah Tebareke ve Teala'nın rububiyeti ile uluhiyeti arasındaki o bahsedilen zikredilen münasebet geçerlidir. Allah Tebareke ve Teala insanları ve cinleri yarattığını söylüyor. Sonra onları kendisine ibadet etmeleri için yarattığını söylüyor. Şöyle denilebilir. Peki insanlar ve cinler neden sadece Allah'a ibadet etmelidirler? Bunun cevabı ayetin baş tarafında. Çünkü onları yaratan odur. İnsanlar ve cinler Allah Tebareke ve Teala'yı ibadette neden tevhid etmelidirler? Neden ibadeti sadece ona yapmalı, ondan başkasına yapmamalıdırlar? Çünkü ayetin başında deniliyor ki onları sadece o yaratmıştır. Onları tek başına o yarattığı için kendisine ibadet edilmesi gereken tek başına odur. İnsanları ve cinleri yaratmasında bir ortağı olmadığı için insanlar ve cinler ibadetlerinde de ona hiçbir şeyi ortak etmemelidirler. Burada ayeti kerimenin başındaki yaratma vurgusuyla sonundaki ibadet vurgusunun arasında yine o aynı bahsedilen, zikri geçen münasebet var. <gülüyor> Müellif rahimahullahı Dediğimiz gibi bu ayeti kerimeyi kitabın babın sonunda zikrettiği mesail içerisinde diyor ki ennel ibadete hiye tevhid. Bu ayet-i kerimeden istifade edeceğimiz, istinbat edeceğimiz şey şudur ki ibadet tevhidin ta kendisidir. Tevhid ibadetin ta kendisidir. Tevhid ve ibadet bunlar birbirleriyle ayrılmaz meselelerdir. Hatırlayın Kavaidül Arba dersinden Müellif rahimahullah diyordu ki ibadet tevhid olmadıkça ibadet diye isimlendirilmez. Abdest olmadıkça namaz namaz diye isimlendirilmeyeceği gibi. İbadetin ibadet olabilmesi için ne lazım? Tevhid lazım. Zira diyor rahimahullah li الْخُسُومَةَ ف۪يهِ Zira anlaşmazlık husumet bu mesele üzerindeydi. Öyleyse bu ayet-i kerimeden istifade ettiğimiz şey şunlardır. Birincisi Allah Tebareke ve Teala insanları ve cinleri yaratmıştır. İnsanların ve cinlerin Halik'i, onların Rabbi Allah Tebareke ve Teala'dır. Allah Tebareke ve Teala insanları ve cinleri yaratırken bunu tek başına yapmıştır. Herhangi bir ortağı, yardımcısı, destekçisi olmadan. Allah Tebareke ve Teala insanları ve cinleri kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Kendisine ibadet etmeleri İbadeti sadece ona has kılmaları ile olur. Sadece ona ibadet etmeleri ile olur. Zira onları yaratan sadece odur. <gülüyor> Yaratmada ortağı olmayanın ibadette de ortağı olmamalıdır. Bu ayet-i kerimede vurgu yapılmak istenilen esas mesele insanların ve cinlerin yaratılışındaki gayedir. Bu söylediklerim bilgi cihetiyle tanımlar yaptık. İbadetin tanımını yaptık. İnsanların ve cinlerin yaratılmasının gayesinin bu olduğunu söyledik. Bunlar bilgi cihetiyle. Bir de meselenin terbiyevi ciheti var. Ki biz bu bilgileri öğrendikten sonra, Rabbimizin bizi bu sebeple yarattığını bildikten sonra, şunu her zaman alnımızın ortasına koyup, şu hakikati her zaman gözlerimizin önünden ayırmamamız lazımdır ki, bizler ibadet için yaratıldık. Bizler Rabbimize tapmak için yaratıldık. Bu dünyada oluşumuzun, bulunuşumuzun, ayaklarımız üzerinde duruşumuzun, gözlerimizi açıp yumuşumuzun Allah Tebareke ve Teala'ya kulluk etmekten, ona tapmaktan, ona ibadet etmekten başka bir gayesi yoktur. Bu dünyada ibadet etmek için, Rabbimize tapmak için yaratıldık, bulunuyoruz. Bunun dışında başka bir amacımız yok. Çalışmak, kazanmak, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, mal biriktirmek, yemek içmek. Bunlar bu dünyada bulunuşumuzun gayeleri değil. Bu dünyada bulunuş gayemizi gerçekleştirebilmemiz için bize yardımcı olacak şeyler. Bunlar bizim burada bulunmamızın gayesi değil. Bizim burada bulunmamızın sebebi olan şeyi... Yapabilmemiz için, yani Rabbimize ibadet edebilmemiz için, Rabbimize tapabilmemiz için, ona kulluk edebilmemiz için yaşamımızı idame ettirmemize yardımcı olacak şeyler. Bu kadar. Bunun dışında biz bu dünyaya hiç ölmeden dünya için çalışmak için gelmedik. Böyle deniliyor ya, bugün yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmalı. Din bize bunu emrediyor. Bu bir palavradır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmakla, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak bunlar birbirinin zıttıdır. Bir araya gelmez. Şer'an gelmediği gibi aklen de gelmez. Bu gerçek değildir. Bizi böyle aldattılar, böyle kandırdılar. Bize bunu böyle söyleyenleri, böyle aldatanları, bu dünyaya çalışmak için geldiğimizi, Çalışmanın da büyük bir ibadet olduğunu, hatta en önemli, en büyük ibadetlerden biri olduğunu, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerektiğini bize söyleyen büyüklere, hocaları, bunları da Rabbimize şikayet ediyoruz. Bizi böyle terbiye ettiler çünkü. Ha sokağa çıkın, etrafınızdaki insanlarla konuşun. Sabahtan akşama kadar rızıklarını temin etmek için. Ve bundan daha fazlası. Rahatları, daha konforlu bir hayat, daha yüksek standartlarda yaşam için ömürlerinin tamamını çalışarak geçirmeyi bunu da ibadet sayıyorlar. Ve hatta bunu büyük bir ibadet sayıyorlar. Hakikat böyle değildir. Biz Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya ibadet için yaratıldık. Bununla alakalı bir misal veriliyor. Bu mecliste de verildi daha önce. Şöyle bir tasavvur edin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında bize namaz elli vakit olarak farz edildi. Namaz elli vakit olarak farz edildi. Sonra Rabbi, Rabbimiz Sübhanehu ve Teala bize takfif ederek, bize hafifleterek o elli vak vakiti kaç vakite düşürdü? Beş vakite düşürdü. Yani bir tasavvur edelim. Rabbimizin indinde yazılı olan elli vakit idi. Bizim hakkımızda kararlaştırılmış. Bir gün 24 saattir. En kısa namaz değil mi? Üç, beş dakika, on dakika sürer. Yani eğer Rabbimizin bizlere takdir ettiği bu sorumlulukla biz mesul olsaydık Her gün en az 20-25 dakikada bir Rabbimizin önüne geçip, onun karşısına geçip onun karşısında kıyam edecektik, ruku edecektik, secde yapacaktık, ona tapacaktık. Her gün en az 20 dakikada bir, değil mi? 24 saati 50'ye bölün. Yarım saat veya 20-25 dakikada bir Rabbimizin önüne çıkıp ona tapacaktık. Ona secde edecektik, tesbih edecektik. Onu yüceltecektik. Yani Allah'ın bizim hakkımızda takdir ettiği İbadetlerden sadece namaz bu kadar yer da hayatımızda. Belki o zaman anlayabilirdik ibadet için yaratıldığımızı. Değil mi? 20 dakikada bir insan namaza durması gerekse, esasen bu dünyada başka bir vazifesinde olmadığını anlayabilir. Allah Tebareke ve Teala rahmetiyle, fazlıyla bize ihsan etti ve hafifletti. Bunu bize 5 vakit olarak indirdi. Ancak onun indindeki değişmedi. Biz bunu 5 vakit olarak kılıyoruz ama Rabbimizin indinde 50 vakit olarak bunun karşılığını alıyoruz. Bu mesaj şunun için verildi. Yani biz bu biz bu dünyaya sadece Rabbimize tapmak için geldik. İşte varın düşünün. Yarım saatte bir namaz kılacak olsaydık, yarım saatte bir namaz kılmamız farz olsaydı o zaman bu hakikati gerçekten daha iyi kavrar, idrak ederdik. Ancak iş böyle olmadı. Tersine döndü. Bazıları da bizi aldattılar. Bu dünyada bu dünya için çalışmanın da mal biriktirmenin, yığmanın da Hatta deliler gibi, çılgınlar gibi çalışmanın da en önemli ibadetlerden birisi olduğu söylendi. Bu böyle değildir. Diyor ki müellif İmam Rahimahullah Ve kavlillahi teala ve Allah teala'nın şu buyruğu Ve lekad ba'athna fi kulli ummetin rasulen Muhakkak ki biz her ümmete bir rasul gönderdik. En يعبدوا الله ويجتنبوا Allaha ibadet edin ve tagut'tan içtinab edin diye O gönderilen rasuller Allah'a ibadet edin ve tagut'tan içtinab edin desinler diye Kavimlerine böyle emretsinler diye Rabbimiz Tebareke ve Teala diyor ki muhakkak ki biz her ümmete bir rasul gönderdik Allah'a ibadet edin ve tağuttan ictinab edin diye. Tağuttan sakının diye. Müellif Rahimahullah birinci ayette insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım ayeti kerimesinde. insanların ve cinlerin yani mahlukatın yaratılmasının hikmetini yaratılmasının sebebini, gayesini beğen ettikten sonra bu ayeti kerime ile de nebilerin, rasullerin gönderilişlerinin ne ile olduğunu beyan etmektedir. Yani birinci ayette neyi öğrendik? Ne için yaratıldığımızı. Bu ayeti de rasullerin ne ile gönderildiğini. Allah tebareke ve teala bütün ümmetlere, bütün kavimlere bir Resul gönderdiğini beyan ediyor. Resulen mübeşşirine ve munzirine li'ella yekune linnâsi alallâhi hüccetun ba'da rüsûl. Allah tebareke ve teala insanların Artık bu Resullerden sonra Allah'a bir hüccetleri, mazeretleri kalmasın diye müjdeleyici ve uyarıcı, korkutucu Resuller gönderdi. Her ümmete gönderdi. Her kavme mutlaka bir nezir, bir uyarıcı geldi. Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın her kavme, her ümmete gönderdiği bu bütün Resullerin esas daveti, ortak mesajı Resullerini davet ettikleri, kavimlerini davet ettikleri şey Yani gönderildikleri şey en Yani Allah'a ibadet edin Ve tağuttan İctinab edin. Allah'a ibadet etmenin ne olduğunu öğrendik 1. ayet-i kerimede. İbadetin ne olduğunu öğrendik. Onun rükunlarını öğrendik. Hakikatini, mahiyetini Hatta hangi nevilerin ibadete dahil olduğunu öğrendik. Burada öğrenmemiz gereken Allah'a ibadetin ne olduğunu öğrendik de burada ziyade bir şey söyleniyor. Allah'a ibadet edin diyorlar ve başka ne diyorlar? Tağuttan da ictinab edin. Tağuttan ictinab edin. Tağutlardan uzak durmak lazım. Onlardan ictinab etmek lazım. İctinab etmek sözcüğü terk etmekten daha belli, daha tesirli, daha anlamlıdır. Çünkü bir şeyi terk etmek onu bırakmayla olur. Onu bıraktığınız yapmadığınız zaman terk, terk etmiş olursunuz. Ama içtinap etmek demek, o şey bir canipte, sen bir canipte ol demek. Yani o bir tarafta olsun, sen bir tarafta ol demek. Onu yapma, seni ona götürecek yollara da yaklaşma, onu terk et ve ondan uzaklaşmak demek. Yani sadece mücerret terk etmek demek değil. Bir şeyden içtinap etmek emredilmişse, bu emir onu terk etmeyi de kapsar ifade eder. Ona götürecek sebepleri, Onun yakınlarına yaklaşmayı, çevresinde dolaşmayı, bunları terk etmeyi de kapsar. O yüzden diyorlar ki halinler, içtinab etmek demek terk etmekten daha beli, daha tesirli, daha kuvvetli bir anlamdır. Peki içtina edilmesi gereken bu tağut neyin nesi? Burada mesele çok açık değil mi? Rabbimiz bütün rasulleri, elçileri kavimlerine bu ikisiyle gönderdi. Allah'a ibadet edin ve tağuttan içtinab edin. Allah'a ibadet etmeyi anlıyoruz. Peki tağuttan içtinab etmek nasıl olacak? Bu içtinab edilmesi gereken tağut neyin nesidir? Bu kimdir? Ve biz ne yaparak bu tağuttan içtinab etmiş oluruz? Öğrenmemiz, bilmemiz gereken, Rabbimizin peygamberlerini kendisiyle gönderdiği bu meseleyi, dinin aslı esası olan bu meseleyi idrak etmemiz için, tahkik etmemiz için öncelikle tağutun ne olduğunu tasavvur etmemiz lazım. Bu tağut nedir? Tağut kelimesi kardeşlerim. Arapçada tuğyan yani haddi aşmak, sınırı aşmak anlamına gelen tuğyan kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Tağut kendisi hakkında haddi aşılan, sınır aşılan şeyler kimseler anlamına geliyor. Tağut ile alakalı ilim ehli bir sürü tanımlar yapmışlar. Seleften, Sahabiden, ondan, onlardan sonra gelen Tabi'nin müfessirlerinden, imamlarından, tağutun ne anlama geldiği ile alakalı tefsirler yapılmış, bazı sözler söylenilmiş. Bunlar tağutu tanımlamak yerine, tağuta örnekler vererek, tağutun ne olduğuna örnekler verme yoluyla bu tanımları yapmışlar. Ömer İbnül Hattab bıra diye aktarılana göre demiş ki o tağut şeytandır. Tağut şeytandır. Bu tavudun tanımı mı değil. Tavuta ne yapmış bir örnek, örnek vermiş. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma diyor ki, Tawâqid kuhânun kâne tenzilu alehimu şayatîn. Tavutlar üzerlerine şeytanların indiği kâhinlerdir demiş. Tavutu neyle tanımlamış? Kâhinler diyerek. Yani tavuta bir örnek vererek. Bazısı da demiş ki, Mücâhid tabiinden demiş ki taut şey taanın fi surtil insan insan suretinde bir şey tandır yet hak muuneeğihi insanlar ona muhakeme olunurlar Aralarındaki huulmetleri çözmek için ona başvururlar. Malik Malikib enes Rahimahulla imam ehilmedidiğine o da demiş ki taut kuluma rub deminduunille Allah'ın dışında Kendisine ibadet edilen her bir şeydir demiş. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her şeydir demiş. İlim ehli alimler Malik'in rahimehullah'ın bu tanımına şöyle bir kayıt getiriyorlar. Kendisi bundan razı olmak kaydıyla Kendisi bundan razı olmak kaydıyla Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her bir şey tağuttur. Kendisi bundan razı olmak kaydıyla Bu kayıt neden konuldu? Allah Tebareke ve Teala'nın nebileri, melekler, salihler bundan beri oldukları için. Onlar da Allah'ın dışında kendilerine ibadet ediliyorlar. Tapılıyorlar. Kendilerine melet umuluyor. Kendilerine ibadet sarf ediliyor Allah'ın hakkı olan. Peki onlar tağut mudur? Kendilerine göre olan itibara göre onlar bundan razı olmadıkları için tağut değildirler. Ama bununla beraber onlara ibadet edenler Kendi fiilleri cihetiyle onları tağut edinmiştirler. Onlar tağut olmaz ama bunların yaptığı iş nedir? Tağut edinmektir. Sonra İbn-i Kayyım Rahimahullah i̇lâm isimli kitabının başlarında tağuta kapsamlı, cami, mani ilim ehli tarafından da kabul gören ve aktarıla gelen meşhur bir tanım yapmış. Bu tanımı okumadan önce inşallah Müellif Rahimehullah'ın Tağut'un mahiyeti tağut, Tağut'un ne olduğu ve tağut'u inkar etmenin reddetmenin sıfatının vasfının keyfiyetinin ne şekilde olacağı ile alakalı kısa bir risalesi var. İnşallah burada Tağut'un ne olduğunu ki bu önemli bir ders bizim için. Çünkü bütün Resuller bununla gönderilmiş. Allah'a ibadet etmek ve tağuttan ictinab etmek. Tağuttan ictinab edebilmek için bu terk etme, ictinab etme, onu bir tarafta kendimizi bir tarafta bırakma işini yapabilmek için bize öncelikli olarak vacip olan şey tağutu düzgün doğru tasavvur edebilmek. Bunun içinde inşallah tağutu düzgün tasavvur edebilmek için, onun ne olduğunu anlayabilmek için İmam Rahimahullah'ın bu mesele ile alakalı yazdığı kısa bir risale var bazı Arapça bilen kardeşlerimizin ellerinde var. İnşallah bunu okuyacağız. Böylelikle hem bu büyük risaleyi şerh ederken onun iç onun içinde arasında bu küçük risaleciyi de şerh etmiş, açıklamış olacağız. Bu risaleyi şerh etmemiz, açıklamamız Tavut'un ne olduğunu tasavvur edebilmemizde inşallah çok önemli büyük bir rol oynayacak. قال شيخ الاسلام Muhammed ibn Abdülvehab. <gülüyor> Şeyhül İslam Muhammad ibn Abdul Wahab, ehdze la lahu lahu Allah Allah lahu lahu lahu lahu lahu Şöyle dedi: lahu lahu lahu lahu Allah sana lahu lahu lahu lahu lahu lahu ala lahu lahu Allahın lahu lahu farz ettiği şeylerin birincisi el -kufru bit -tahuti والإيمان بالله طاغوت كüfre etmek tagutu inkar edip reddetmek ile Allah'a iman etmektir. Allah Teala'nın Adem oğullarına farz kıldığı şeylerin ilki ve birincisi tagutu reddetmek ile Allah'a iman etmektir. Ve <Gülüyor> delilü kavluhu taala Bunun delili Allah Teala'nın şu buyurudur. Ve <Gülüyor> laqat ba'atna fi kulli ummetin rasulen en jakbudullaha vaġi tänne bud tagot. Muhakakki biz, herummete, Allaha ibadet edin, va diye bir bedin gönderdi. Şu anda bizim, şerh me olduğumuz olduğumuz muza jate kerim. Björki imem Rahimahullah mahomla, faemme, ssifatul kufri bid tagot, tahrututut, tahrutut, tahrututut, tahrututut, tahrututut, tahrututut, Şunları yaptığın zaman tagutu reddetmiş, onu inkar etmiş olursun. Fe enta'tıkide Bir. ibadeti 1. Allah'tan başkasına ibadet etmenin batıl oluşuna itikad etmek. Taguta inkar etmenin vasfı şöyle olacak. 1. Allah'tan başka sana ibadet etmenin, Allah'tan başkasına ibadetin batıl oluşuna itikad etmek. 2. Ve, ve onu terk etmek. Önce itikad edeceksin batıl olduğuna. Sonra onu terk edeceksin. 3. Ve tubhiduha. Ona buhz etmek. Ona buhz etmek. Ondan nefret etmek. 4. Onun ehlini tekfir etmek. Yani tağuta ibadet edenleri. Tağuta ibadeti hak görenleri. Ona buğz etmeyerek onları tekfir etmek. Bu dördüncüsü. Ve onlara düşmanlık etmek. Bu da beşincisi. Diyor ki İmam Rahimullah Tağut'u inkar etmek, Tağuta küfür etmek işte bu beş şeyi yaparak olur. Allah'tan başkasının Allah'tan başkasına ibadetin batıl olduğuna itikad etmek. Bak bu itikad. Sonra bunları terk etmek. Terk etmek bir ameldir. Terk etmek bir eylemdir. Yapmak eylem olduğu gibi yapmamak da bir ameldir, eylemdir. Terk etmek. Üç, sadece terk etmek değil, terk ettikten sonra onlardan nefret etmek. Bugz etmek. Dördüncüsü, onun ehlini tekfir etmek. Onun ehlini tekfir etmek. Yani onları tavuta ibadet edenleri, Mümin, Müslüman, muvahhid olarak görmemek. Beşincisi de onlara düşmanlık etmek. Onlara düşmanlık etmek. Bu diyor müellif rahimahullah tağutu küfür etmenin, tağutu inkar etmenin sıfatıdır. Bu böyle oldu Ve emme ma'nel imanu billah Allah'a iman etmenin manası ise Allah'a ibadetin manası ise zira emredilen, emredildiğimiz şey ne? Tagutu inkar edip Allah'a iman ettik. Allah'a ibadet edip tagutu tagut'tan içten abetmemiz. Öyleyse bunların ikisi birbiriyle münasebetli. Tagutu inkarın keyfiyetini Emma billah Allah'a imanın manası ise fe itikadet ta'ted itikadeten Allaha Allahu huvel ilahul ma'budu vahdehu dun men Kendisine ibadet edilecek, kendisine tapılacak yegane mabudun, yegane ilahın sadece Allah olduğunu, Allah'tan başkası olmadığına itikad etmek. Bu birincisi. İbadet edilecek, kendisine tapılacak yegane mabudun, yegane ilahın sadece Allah olduğuna, Allah'ın dışındakiler olmadığına itikad etmek. Birincisi. İkincisi. وَتُخْلِصَ جَمِيعَا أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا <لِلّٰه> İbadetin her bir çeşidini, her bir nev'ini sadece Allah Teala'ya halis kılmak. İhlaslı bir şekilde Allah'a yapmak. Birincisinde ne vardı? İtikad. İkincisinde ne var? Şimdi bu amelleri, bu ibadetleri Allah'a halis kılarak bu itikadı pratiğe dönüştürmek. Üçüncüsü, و تنفيها عن كل معبود سوى dışında ki bütün ilahlardan bütün mabutlardan kendisine tapınılan her şeyden bu ibadeti nefyetmek Allah'tan başkasından nefyetmek 4.sı ve tuhibba ehlel ihlas ihlas ehlini yani tevhid ehlini ibadetleri Allah'a halis kılan o kimseleri sevmek Ve onlara dostluk etmek. Onlara dostluk beslemek. Beşincisi de Ve tubhidu ehle şirki ve tuadiyehum. Şirk ehline de buğz onlara düşmanlık beslemek. Yani İmam Rahimahullah burada Allah'a iman etmeyi bu beş şeyle açıklıyor, ifade ediyor. Allah'a ibadet etmeyi bu beş şeyle açıklıyor, ifade ediyor. Tağut'u küfretmeyi de o beş şeyle açıklıyor, ifade ediyor. Dikkat edin her birisinin içerisinde itikat var. Sonra amel var. Sonra buğz veya muhabbet var. Sonra dostluk veya düşmanlık var. İşte Allah'a ibadet etmek ve tağuttan ictinab etmenin bu meselenin kırmızı çizgileri işte bu Bu Burada müellif rahimahullah'ın saydıklarıdır. İtikat olacak, amel olacak, buğz veya muhabbet olacak, dostluk veya düşmanlık olacak. Bunlar, bunların hiçbirisi birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Diyor ki İmam Rahimahullah Ve hâzihi milletu İbrahim milleti sefihe nefsehu men râgıbe anha. İşte ondan yüz çevirenin sefih olacağı, ondan sefihten başkasının yüz çevirmeyeceği İbrahim'in milleti de budur. Tağut'u inkar etmekte bu beş şeyi yerine getirmek ile Allah'a ibadet ve Allah'a iman etme de bu beş şeyi yerine getirmek. Kendisinden yüz çevirenin sefih olacağı, sefihten ahmaktan, geri zekalı olandan başkasının kendisinden yüz çevirmeyeceği İbrahim'in milleti de işte budur. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nım şu buyuruna işarette: Wa men yarqabu an milleti İbrahim'e illa men sefihe İbrahim'in milletinden kendisini sefih yerine koymuş, sefih olan, ahmak olan kimseden başka kim yüz çevirir? İbrahim'in milletinden. İbrahim'in milleti dini nedir? İşte İbrahim'in dini, milleti, inkarda, nefide ve ispatta bu beş ayrı mertebeyi yerine getirmektir. Diyor ki arkasından. Vahidhi hi al-usu atullati Allahu bi hafika İşte bu Allah Teala'nın, Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğunda zikrettiği, ifade ettiği örnekliktir. Allah bize bir buyurunda o kendisinin o, o ondan yüz çevirenin sefih olacağını ifade ettiği İbrahim'in milletinde İbrahim Aleyhisselam'ı bize Allah Tebareke ve Teala bir örneklik olarak zikretti. Dedi ki Rabbimiz ''Kad kânet lekum usvetun hasenetun fî İbrahim'e vellezîne ma'ahu'' ''İbrahim ve onun yanında olanlarda sizin için güzel bir örneklik vardır. İbrahim'de ve onun yanındaki onun yanında olanlarda sizin için Bir örneklik vardır. Güzel bir örnek. Örnek almanız gereken bir davranış. İz kalû li kavmihim. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ya. Nereye örnek alacağız? işte burayı. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ya. İnna bura'a'u minkum. Biz sizlerden beriyiz. Biz sizlerden uzağız. Sizinle ilişkimiz, alakamız yoktur. Ve mimma te'budûne min dunillâhi. Sizden beri olduğumuz gibi sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeylerden de beri ve uzarız. Keferna bikum. Sizi inkar ediyoruz. Sizi reddediyoruz. Sizi tanımıyoruz. Ve beda beynena ve beynekumul adavetu vel bagda'u ebeden. Artık sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve ebedi bir nefret ortaya çıkmıştır. Ebedi bir düşmanlık ve nefret baş göstermiştir. Artık aramızda bir düşmanlık ve nefret peyda oldu. Ne oluncaya kadar? Hatta tu'minu billahi vahde. Siz bir tek olarak Allah'a iman edinceye kadar. Bir tek olarak Allah'a ibadet edinceye kadar. Artık sizinle bizim aramızda ne var? Bir düşmanlık var. Nefret var. Biz sizden nefret ediyoruz. Siz bizim düşmanımızsınız. İşte Rabbimiz te ve Teala bu ayeti kerimede Mumtehine suresinin dördüncü ayeti kerimesi. Bu ayeti kerimede İbrahim'in milletini, bizim bizim için bir örneklik olan İbrahim'in milletini İbrahim aleyhissalatu vesselamın bu sözleriyle vasfettir. Bu ayet üzerinde çok düşünülmesi, çok tefekkür edilmesi gereken bir ayet. Rabbimiz diyor ki burada sizin için örnek var. Bizim için örnek olan ayete bakıyoruz içinde düşmanlık, kin, nefret. Yani bize öğretilen İslam'a göre, bize öğretilen İslam'ın içinde hiç olmayan zıt kavramlar. Düşmanlık var, kin var, nefret var. ya yani bunlar Rabbimiz Tebareke ve bize örneklik gösterdiği ayetin içerisinde bunlar var. İşte bunlar da İbrahim'in milleti olan tevhidin hakikatte ne olduğunu beyan eder. Bunlardan sonra diyor ki İmam Rahimahullah Vettagut. Yani inkar edeceğimiz İnkâr etmemiz için o beş şeyi yerine getireceğimiz tagut amun fi kulli ma min Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her bir şeyle alakalı umumidir. Allah'ın dışında kendisine tapılan her şeye tagut denilir. Umumi bir kavram, umumi bir ifade. ma min Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her bir şey ve radiye bil ibadeti Ve bu ibadetten de razı olan. Bak ne yaptı imam Rahimullah burada? Bu kaydı koydu. Kendisine ibadet edilen ve kendisine tapılmasından da razı olan. Bundan memnun olan. Bunu reddetmeyen. Min ma'budin. İster bir ma'bud olsun. Yani ilah kendisine tapınılan. Ev <mim> metbu'in. İster kendisine ittiba edilen birisi olsun. Ev <mim> muta'in. İster kendisine... Itaat edilen birisi olsun. fi gayri taatillahi ve resulihi. Allah'a ve Resulullah'a taat dışında. Allah'a ve Resulullah'a taat olmaksızın kendisine itaat edilen veya ittiba edilen birisi olsun. Fehuve taagut. İşte taagut budur. Kendisine ibadet edilen. Ve, bu, ve bu, bu, bu ibadetten razı. İster bir mabud yani ilah olsun. İster bir metbu' yani kendisine ittiba edilen, tabi olunan Yoluna yoluna uyunan olsun, ister bir muta yani kendisine itaat edilen kimse olsun, bu itaat ve bu ittiba Allah ve Rasulullah'a ittiba ve itaat dahilinde değilse, bu kimseler tağuttur. Diyor ki Rahimullah, "Vat tağıti cetti yaratun. Tağutlar pek çoktur. Varu'u suhun kamsa. Ancak onların başlıcaları şu beş tanesi." Yani bu tanımı öğrendikten sonra biz tağutun ne olduğunu anladık. Bunlar 5 ile herhangi bir sayıyla sınırlı değiller. Ancak diyor ki İmam Rahimahullah, şu 5 tanesi bunların başlarıdır, başlıcalardır. Başlıca tağutlar şu 5 tanedir. El-Evval, birincisi. El-Şeytanu ed-da'i ila ibadeti gayrillâh. Allah'tan başkasına ibadet etmeye çağıran şeytan. İmam Rahim Ahullah'ın koyduğu kayda dikkat edin. Tağutların birincisi kimmiş? Şeytan. Şeytanı neyle vasfetti? Allah'tan başkasına ibadete çağıran. Allah'tan başkasına ibadete davet eden. Allah'tan başkasına ibadete çağıran şeytan, tağutların başlıcalarından bir tanesidir. O delilu kavluhu teala... Bunun delili Allah-u Teala'nın şu boyutudur. Elem a'hed ileykum ya beni adem. Ey Ademoğulları! Sizden bir söz almadık mı? Sizden bir misak almadık mı? Sizinle şu hususta anlaşma yapmadık mı? Hangi hususta? En la şeytan. Şeytana ibadet etmemeniz hususunda. Şeytana tapmamanız hususunda. İnnehu lekum aduvun mubin. Zira o sizin için açık bir düşmandır. Allah tebareke ve teala biz Ademoğullarından şeytana ibadet etmememiz için bir ahit misak aldı, söz aldı. Böyle bir anlaşma yaptık. Öyleyse şeytan kendisine ibadet edilen şeylerden, yani o tağutlardan birincisi ve onlardan onların başlıcalarından biridir. Ömer ibn al-Khattab radiyallahu tefsirinde de zikrettiği gibi. Tağutlardan birisidir. el tağutların ikincisi. el hakimul zalim olan hükümdar zalim yönetici onunla şöyle vasfetmiş el muğayyiru li ahkamillahi teala Allah Teala'nın hükümlerini değiştiren Allah'ın hükümlerini tebdil etmiş, takyir etmiş, değiştirmiş zalim yönetici Allah'ın hükümlerini değiştirmesi isterse kanuni olarak değiştirme olsun, isterse önüne gelen muayyen bir olayda Allah tebaraka ve teala'nın hükmüyle hükmetmesin Kendi havasıyla, kendi yaptığı kanun ile, örfle, adetle, insanlar arasında geçerli olan şeylerle hükmetmiş olsun. Her halükarda bu hakim böyle yaparak ne olmuş olur? Tağut. Zalim olmuş olur. Cair, yani zalim olmuş olur. Bunlar da diyor Şeyh Rahimullah, tağutlardandır. <gülüyor> Ve delilü kavluhu teala, bunun delili Allah Teala'nın şu buyurudur. Elm tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ileyke wama unzila min qablik Sana indirilene ve senden öncekilere indirilenlere iman ettiğini iddia edenleri görmedin Sana indirilene yani bu Kur'an'a ve senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara o peygamberlere iman ettiğini iddia edenleri görmedin Yuridûne en yetehaakemu ilat ta' ve wakad umiru en yekfuru bihi. Onu reddetmeyle, ona küfretmeyle, onu inkar etmeyle emredildikleri halde taagutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Taagutu kendilerine hakem yapmak istiyorlar. Taagutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Ve yuridu şeytanu en yudillehum dalalen baida. Halbuki şeytan onları Uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Allah tebareke ve teala bu ayet kerimen açık bir şekilde. Küfretmeleriyle, ile inkar etmeyle emrolundukları tağutun önünde muhakeme olmak isteyenleri, tağutu kendisine hakem yapmak isteyenleri, peygambere indirilen ve onlar öncekilere indirilenlere iman iddiasında olan kimseler olarak vasfediyorum. Yani bunlar hakikatte mümin değildirler demek. Hakikatte bu imanın sahibi değildirler. Böyle olduğunu iddia ediyorlar. Zira hakikatte iman ediyor olsalardı sana indirilene ve senden öncekiler indirilenlere tağutun önünde muhakeme olmak istemezlerdi. Bunlar birbirlerinin zıttıdır yani. Eğer tağutun önünde muhakeme olmak istiyorlarsa imanları iddiadır. İmanları hakikatse onlardan böyle bir istek sağdır. Olamaz. Halbuki o taagutu yapmakla emir olundular? Küfretmekle emir olundular. İşte küfretmekle emir olundukları o taagutlardan birisi de o zaman nedir? Kendisi önünde Allah'ın hükümleri ve Resulullah'ın hükümleri dışında muhakeme olunan kimseler, merciler, makamlar. Zalim yöneticiler. Bunlar da taagutlardan bir taaguttur. Et salis taagutların üçüncüsü. اَلَّذ۪ي hüküm بِغَيْرِ مَا اَنْزَرَ اللّٰهِ Bir öncesine benziyor. Bir önceki maddede geçen, onların önünde muhakeme olma cihetiyleydi. Hakem tayin etme cihetiyleydi. Tağutun bu kısmı ise, bunlar kendilerine muhakeme olanlar yani Allah'ın hükümlerinden başka hükümlerle, insanların arasında hükmedenler. İnsanların arasındaki anlaşmazlıkları, nizaları, husumetleri, Allah'ın hükümleriyle değil de, Kendi gördükleri, hevalarından koydukları, kendi uydurdukları, atalarından, babalarından kalma, aşiret yasalarıyla veya insanların icat ettiği, insanların koyduğu kanunlarla hükmeden kimse. Bu da tağuttur. Allah'ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmedenler de tağutturlar. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili Allah Teala'nın şu buyurudur. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler fa ulike humul kafirun. İşte onlar kafirlerin ta kendileridir. Kafirler bizzat onlardır. Kafirler gerçekten bunlardır. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler. Bundan önceki tağut kendisine muhakeme olunma cihetiyleydi. Bu bizzatiy kendisi hüküm verme cihetiyle hüküm verme ve muhakeme olma ile alakalı, Allah'ın indirdiği hükümlerden başka hükümlerle hükmetme veya başka hükümlere muhakeme olma, isteme ile alakalı biz ehli sünnet vel cemaat indinde mağruf olan, meşhur olan alimlerimizin, imamlarımızın söz birliğiyle zikrettiği işte bunlardan bazı kısımların büyük küfür olacağı, bazı kısımların küçük, küçük küfür olacağı, bu mesele birçoğunuzun indinde zaten malum. Şu anda bunun yeri burası değil, o yüzden söylemeyeceğiz. Ama kendisinde muhakeme olunan Allah'ın ve Resulullah'ın dışında her bir şey tağuttur. Allah'ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmeden herkes tağuttur. Ancak şunu unutmayalım. Tağut olmak her zaman her halükarda kafir olmak ile eşdeğer değildir. Bu konumuzun dışında böyle parantez içinde kenarda dur. Dördüncüsü. El-Rabi' El-Lezi yedde'i ilmel gaybi min dunillah. Allah'ın dışında Gayip ilmini iddia eden kimse. Gaybı bildiğini iddia eden kimse. Geleceği bildiğini, gelecekten haber veren kimse. Kast edilen burada gayip o gayiptir. Zira gayip nisbi olan bir şey. Gayip nisbi olan bir şey. Geçmişe de gayip denilir. Şu anda bizim müşahedemizde olmayan, şu arka duvarın arkasında bizim için gayip denilir. Ve zaman olarak, vakit olarak daha gelmemiş önümüzde olan zaman birimine de gayip denilir. Bu Allah Tebareke ve Teala dışında gayb ilmini iddia edenler yani seleften bazıların tefsirinde geldiği gibi kahinler, arraflar üzerlerine şeytanın indi bu kimseler gaybden, gelecekten haber verenler bunlar da birer taaguttur. <gülüyor> <gülüyor> ve delilü kavlihu teala. Bunun delili Allah Teala'nın şu buyuruudur. Alimul <gülüyor> gaybi Allah subhanahu ve Teala gaybı bilendir. Gaybın bilgini, gaybı bilen odur. Fala yuzhiru ala gaybihi ahada ve bu gaybını bu gaybı hiç kimseye açmaz hiç kimseye göstermez hiç kimseye izhar etmez illa men irtada min rasulin, ancak seçtiği ve kendisinden razı olduğu resul müstesna gaybın alimi kimdir Allah subhanahu ve taala Allah subhanahu ve taala bu gaybını hiç kimseye açmaz Ancak kendisinin seçtiği, razı olduğu Resul Mustesna. Öyleyse birisi Allah'ın Allah'ın bilgisinde olan bu gaybı bildiğini iddia ediyorsa Allah Subhanehu ve Teala'nın bu sözü ne yapıyordur? Tekzip ediyordur. Bu sözü tekzip ediyordur. Allah onu kimseye açmaz. Ve, ve başka ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve indahu mefatihul gaybi ve gaybın anahtarları onun indindedir. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Allah'ın yanındadır. La ya'lemuha illa hu Ondan başkası bunları bilemez. Bunları gaybın bu anahtarlarını ondan başkası bilemez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. Denizde ve karada olanları bilir. Ve ma teskutu min verakatin illa ya'lemuha Bir yaprak düşmeye görsün ki onu mutlaka bilir. Ve la habbetin Veya bir tane olmasın. Bir tohum bir tane olmaya görsün. Fî zulümâtil arzi Yeryüzünün karanlıkları içerisinde. Toprağın altında. Vela ratbin Vela yâbisin. İster yaş ister kuru. İlla fi kitabin mubin. Hiç şüphesiz bunların hepsi açık bir kitaptadır. Allah'ın ilmindedir. Yani Allah Tebâreke ve Teâlâ'ya ait olan bu gayb ilmini iddia eden kâhinler de arraflar da Astrologlar da bunlardan he he hepsi birer. Tağutturlar. Elhamis. Beşincisi. Ellezi yu'bedu min dunillah. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen şey. Ve huve râdin bil ibadeti. Gene bakaynı kayıt. Ve o bu ibadetten razı olacak. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve kendisinin de bu işten razı olduğu. Buna karşı gelmediği. Bunlar da tağutturlar. Bu kayıt çok önemli. Zira bu kayıt olmasa peygamberlere, velilere, salihlere tağut dememiz gerekir. Onlar tağut değiller. Zira hiçbirisi bundan razı Değil değiller. Ama onları Allah'ın dışında ibadet edenlere cihetiyle onlar onları tağut edinmiştirler. Onların yaptığı iş tuğyandır. Hadlerini aşmaktır. O Allah'ın dışında ibadet ettikleri şeyleri kendilerine tağut edinmişlerdir. Biz ona Tağut ismini ıtlak etmesek de burada İstanbul'da Eyüp Sultan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın kabri radıyallahu. Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın sahabidir Biz ona Tağut der miyiz? Diyor muyuz? Hayır kendi cihetiyle demiyoruz. Zira o Medine'den kalkıp İstanbul'a kadar tevhid için geldi Tağutlar reddedilsin diye Nasıl olur da kendisine ibadetten razı olur? Ama onu Allah'ın dışında kendisine mabut edenler Oraya gidip adak adayanlar, kurban kesenler, dua edenler, ona yalvaranlar onu ne yaptılar kendilerine? Tağut edindiler. Tağut edindiler. Bu cihette o türbe onların bir tağutudur. Ebu Eyyub radıyallahu anh tağut değilse de. Ve delilü kavluhu teala Bunun delili Allah Teala'nın şu buyruğudur. Ve <gülüyor> men yakul minhum Onlardan kim şöyle derse İnni ilahun min dunillah Ben Allah'ın dışında bir ilahım. Allah'ın dışında bir mabudum. Yani Allah'ın dışında bana ibadet edilir, bana tapılır derse, fezalike necizihi cehennem. İşte biz onu, onun karşılığını cehennemde vereceğiz. Cehennemle onu cezalandıracağız. Kezalike neciziz zalimin. Biz zalimleri, yani müşrikleri, kafirleri, tağutları işte böyle cezalandırırız. Valem, Bilki bil ki, ennel insane ma yasiru mu'minen billâh. Bir insan... Allah'a iman etmiş olmaz. Mümin olmuş olmaz. İlla bil kufri bil tağut. Tağuta küfretmedikçe, tağutu inkar etmedikçe, Allah'a iman etmiş olmaz. Bunlar birbirlerinin lazımı. Allah hem bunu hem bunu emretti ya, hani gönderilen Resuller Allah'a ibadet edin ve tağutu terk edin, ondan iktinap edin dediler ya, bunlar ancak birbirleriyle olurlar. Tağut inkar edilmeden, tağut reddedilmeden, tağut terk edilmeden, tağutun ehline düşmanlık beslenilip onlar tekfir edilmeden Allah'a iman olmaz. Ve delilü kavlihu teala, bunun delili Allah Teala'nın şu La ikraha fid Dinde bir zorlama yoktur. Kad tebeyyenel rüştü minel gay. Zira rüşt gaydan ayrılmıştır Yani doğruluk sapkınlıktan ayrılmıştır. Hidayet dalaletten ayrılmıştır. İman küfür ayrılmıştır. Tevhid şirk ayrılmıştır. Bundan arası ayrılmıştır. Hepsi hepsi artık bellidir, hepsi nettir. Kat tebeyyena rushtu min el gay. gay'dan yani yanlışlık doğru doğru, doğru yanlışlıktan ayrılmıştır. Fe men yekfur bi't tagut. Öyleyse Kim taavuta inkar eder, ve yuq billah ve Allaha iman ederse. Kim taavutu reddeder ve Allaha iman ederse. Kim taavuta küfred ve Allaha iman ederse, fakad istemse ke billur fi samaleha. Artık bu kimse kopmayacak sapa sağlam bir kulba tutunmuş olur. Allah teala burada neyi zikretti. Kim taavutu reddedip Allaha iman Edersin. Hatta tagutu reddetmeyi, tagutu inkar edip ona küfretmeyi Allah'a imandan da önce zikretti. Hak batıldan ayrılmıştır. Yanlış doğruluktan ayrılmıştır. Hidayet dalaletten ayrılmıştır. Şimdi bundan sonra kim tagutu reddeder ve Allah'a iman ederse kopmayacak, sapasağlam bir kulba tutunmuş olur. Diyor ki İmam Rahimahullah Erruşd Ayette denildi ya... ...te kat tebeyyenen rüştü minel gay. Rüşt yani doğruluk... ...gay yani... ...yanlışlıktan ayrılmıştır. Diyor ki rüşt... ...bu ayette geçen rüşt demek yani doğruluk... ...dinu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin dinidir. Rüşt gaydan ayrıldı ya... ...doğruluk yanlış. İşte buradaki doğruluk yani rüşt... ...Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Vel gay... ...gay ise yanlışlık ise sapkınlık ise... Dinu abi jehel, Abu jehelin dinidir. der. Muhammed'in Muhammadin dinin vesselam. alaihi salatu wa salam, gai Isa Abu jehelin dinin der. Wal urut alwuska, Saba o kopmayacak olan sapasağlam shahadatu an la ilaha illallah, la ilaha illallah shahadet der. Ebu Abu dini. Hidayet hakikat hak din tevhid Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Bu ikisi arasında açıldıktan sonra sapa alam kulba tutunan, yani şehadetu en la ilahe illallah'ı yerine getiren kimse işte gerçek mümin budur. Vahiyye mutadammine tun bu urvetul vuska'da, bu sapa sağlam kulta, yani bu şehadetu en la ilahe illallah'ta nefi ve isbatu içerir. Bu şahadette nefi ve ispat vardır. Tenfi cemi'a enva'il ibadeti an gayrillahi ta'ala. Allah Teala'dan başka herkesten ibadetin her bir çeşidini nefi eder. Ve tuthbitu cemi'a enva'il ibadeti kulliha lillahi vahdehu la şerike. Ve ibadetin her türlüsünü hiçbir şeriki ortağı olmaksızın tek başına Allah için ispat eder. İşte urvetul Budur. Burada tevakkuf edelim inşallah. Bu ayeti kerime ve bundan sonra gelen bir iki ayetle alakalı söyleyeceğimiz bir başka şeyler daha var. İşte bu Risale'nin sonunda zikredilen bu nefi ve ispat meselesidir. İnşallah önümüzdeki mecliste bununla alakalı açıklamalar yapmaya çalışalım. Ve müellif rahimahullahın bu bapta zikrettiği hadis, ayetleri, hadisleri okumaya devam edelim. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu